Radyo Tiyatrosu Ziyaretçi Yazan Gore Vidal Çevirerek radyoya uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Erdoğan Aydemir Ses kayıt Yusuf Günday Teknik yapım Savaş Erhan Efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Oyunda rol alan sanatçılar Roger Cevdet Arıcılar Creton Bülent Arın Ellen Müge Arıcılar Mary Zeliha Güney John Mutlu Güney Powers İbrahim Raci Öksüz Yüzbaşı Doğan Yağcı Lorenz Mahmut Gökgöz Ziyaretçi Macit Sonkan Bu bir İzmir radyosu yapımıdır. General Powers'a göre uçağın cisim dünya çevresinden geçen meteordan başka bir şey değildir. Birçok insanın sandığı gibi ne ülkemizin uzaya fırlattığı bir gizli silah ne de uzay gemisidir. General Powers'ın açıklamalarına göre diğer gezegenlerde uzay gemisi yapacak kapasitede bir uygarlık olduğu kuşku vericidir. Sayın izleyiciler, yine onun şu güzel sürprizle haber yorumumu noktalamak istiyorum. Eğer uzayda bir yolculuk yapılacaksa bunu ilk önce biz yapacağız. Ben Roger Spelling. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Artık televizyonu kapatabilir miyim babacım? Oh, elbette canım. Çok iyiydin Roger Aa, Teşekkürler Mary Elin. sen nasıl buldun? Beğendim Peki ne söyledim? Ee, şey, pek açık değildi <gülüyor> Milyonlarca insan televizyonda beni izlerken kendi kızımın yaptığına bakın Bunlar pek övgü dolu sözler değil Senin haber yorumlarını hep dinlerim biliyorsun Programına bayılıyoruz hayatım Onlarsız ne yaparız bilmem Para kazanamayacağım için açlıktan ödürüz herhalde John ne yapıyor acaba? Kesinlikle işe yarar bir şey yapmıyordu. Ooo babacığım, John'la çok uğraşıyorsun. Sürekli çalıştığını biliyorsun. Evet, kızımızın nişanlısı harika bir çocuk Roger. Onu seviyorum. Her gün sabahtan akşama kadar bizim evde olmasa ben de seveceğim. Bundan zevk alıyor. Zaten evlendiğimizde bu çiftlik onunla benim olacak, öyle değil mi? Yani evlendiğimizde oturacağımız yere, kendi çiftliğimize geliyor. Aa, çok lan körsün. ...bazı şeyleri çalışarak elde etmiş gibi hakkın sanıyorsun. Bu konuda sana katılmıyorum. Bana. Tamam tamam tamam her neyse. Ben bu tür davranışları sevmiyorum. Lütfen tartışmayın yine başım ağırmaya başladı. Tartışmıyoruz ki Mary. Hem benim işim seninle değil bayan çok bilmişim. Of babacım yine paralı biriyle evlenmemi öğütleyeceksin. Yoksa yanılıyor muyum? Kızım John sağlıklı bir genç. Evleneceğin insanı seçerken bu önemli bir faktör. Ama benim tek dileğim kızımın çalışkan, üretken... ...dünyada varlığını kanıtlayacak işler yapan biriyle evlenmesi. Yaşamı boyunca çiftlikte oturup fıstık yetiştirmeyi planlayan biriyle değil. Fıstık değil baba, İngiliz cevizi. Sözlerimi düzeltmeyi keser misin lütfen? Ama babacığım doğrusu bu. Gel, çabuk, buraya geliyor. Bahçeye inecek. İnecek olan ne? Uzay gemisi. John, galiba televizyondaki yorumumu dinlemedin. Söze edilen uçan cisim meteor, uzay gemisi değil. Bahçeye gelin daha iyi görürsünüz Hadi baba <gülüyor> Oh John John haklı galiba Yaklaşıyor Roger evimize çarpmaz değil mi <gülüyor> Düşen bir cismin bizim eve çarpma olasılığı On milyonda bir On milyonda bir ya da değil O buraya iniyor düşmüyor <gülüyor> Meteor olduğuna eminim Sığınma inmemiz gerekmez mi Roger Meteor değilse göz yanılmasıdır Babacım Baksana gerçek bir uzay gemisi ee, Belki de belki de balondur Aa, Evet evet öyledir General Powers dün demişti kim ee, Polis arayacağım yo, yo, ordu, yo, ordu Nasıl da parlıyor Yanılmamışım buraya geliyor Tam da gül bahçeme indi Ne ilginç Bahçenizde bir uzay gemisi Böyle göz kamaştıracak kadar Parlamasını sağlayan ne acaba Bilmiyorum ama öğreneceğim Aa, sevgilim ya lütfen e, lütfen geri dön. Ne korkunç o garip şey Gül Bahçende. Genel aradım buraya geliyor. Ah, bu bu şeyden haberleri varmış. Ona epeydir izliyorlar. E, peki neymiş? Bilmiyorlar. Yani bu Amerika'ya ait değil miymiş? Başka dünyalardan gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Ah. John o cismin yanında Babacım silahını alsana Şey Belki de ordu gelene kadar evden uzaklaşsak iyi olur John'u bırakamayız Aa, Ben bırakabilirim Cisim bir otomobil büyüklüğünde Meteor olduğuna eminim Meteorlar böyle ışık saçmaz ki Açılıyor Her yanı açılıyor John geri dön çabuk İçinden bir adam çıkıyor Şimdi kendimi çok daha rahat hissediyorum Roger rica etsek o şeyi gül bahçenden çıkarır herhalde Ona söylesene Gerçekten bir adamsa tabii. John onunla tokalaşıyor John sevgilim hadi buraya gel Beyefendiyi de getir e, bu, bu, bu yaratığın görünümünde bir gariplik var e, Kuşkusuz bir canavar değil ama e, Tuhaf giysili bir adama benziyor Bence son derece normal Yalnız giysisi biraz eski moda e, Evet anne ilerine bak, neredeyse çenesine iniyor. Sanki 1850'lerden çıkıp gelmiş. Merhabalar. E, o, o, hoş geldiniz. Özür dilerim. Galiba bir yanlışlık yaptım. Dönüp gitsem iyi olacak. Hayır, hayır, hayır beyefendi. Şey, yalnız... ...yalnız ziyaretiniz biraz ani oldu. Buyurun. Buyurun içeri girin. Ziyaretinize ne denli sevindiğimi... ...söylememe gerek var mı bay... Şey bay... Adım Kreton evet. <gülüyor> Buyurun bay Kreton buyurun, buyurun. Yorgun olmalısınız biraz dinlenin Teşekkürler John nereden geldiğini öğrendin mi? Hayır ama uzaydan geldiğini eminim Aracını yakından bir görsen ee, Şey Oturun Oturun bay Kreton şeyi yanlış seçmişim değil mi? Ee, Neye göre? Ülke ve zamana göre Aa, Şey evet biraz eski model. <gülüyor> Ama çok güzel evet, çok Teşekkür güzel. ederim <gülüyor> evet. ee, Ellen sen ne düşünüyorsun bu konuda <gülüyor> ha? Roger Hayatım o şeyi gül bahçenden Çıkarmasını iste lütfen ee, Şey yolculuk sizi görmüş olmalı Bay Kreton Evet biraz oh, Umduğumdan güzelmiş Güzel mi Neden söz ediyorsunuz Evden Siz böyle adlandırmıyor musunuz Yoksa apartman mı A -a Ev ev Amerika'nın Maryland eyaletinde bir çiftlik evi Demek 20. yüzyıl bu. Siz Amerikalı değil misiniz? Hayır. Yoksa öyle mi sandınız? Daha çok Fransız'a benziyorsunuz. Aksanım çok mu kötü? Yo, oldukça iyi. Ee, şey, nerelisiniz Bay Creton? Bir başka yerdenim. Ya ne ilginç. Hı -hı. Ee, şey, e elbette yeryüzünün bir başka yerinden. Hayır, bu gezegenden değilim. Yoksa Marslı mısınız? Oo, hayır canım, Marslı değilim. Bildiğim kadarıyla orada kimse yaşamıyor <gülüyor> Şaka yapıyorsunuz Gerçekten bir başka yerdenim ee, Şey Sizinle televizyonda Söyleşi yapmama izin verir miydiniz acaba Yöneticilerinizin bundan hoşlanacağını Sanmıyorum ee, Nereden biliyorsunuz Bazı şeyleri bir araya getirdim Örneğin birkaç dakika sonra Ordunuzdan üst düzeyde insanlar Beni sorgulamak üzere burada olacaklar Elbette onlar da sizin gibi Kuşkucu yaklaşacaklar bana ...bunları tahmin etmeniz olağanüstü. Buraya nereden geldiniz Bay Kreton? Kısacası küçük gezegeninize kısa bir ziyaret yapıyorum. Bunu yıllardır istiyordum. Aslında siz insanlar, hobimsiniz. Özellikle de gelişiminizin bu dönemleri. Siz ilk kişi misiniz? Yani gezegeninizden olup da uzay yolculuğuna çıkan? Hayır. Bizim orada isteyen herkes yolculuk yapar. Ama kimse sizi ziyaret etmek istemiyor. Neden bilmem ben hep istedim. Önce dünya ile ilgili bilgi topladım. Gezegenin adı Dünya. 5 kıtaya bölünmüş. Üzerinde çok sayıda ada var. Dünyanın büyük bir bölümü su. Gezegeninizde uygarlık yeni yeni başlıyor. Y yeni yeni mi başlıyor? Ama ama zaten uygarlık var burada. İlk evrelerdesiniz. İlgilendiğimde bu büyüleyici evre. Öyle mi? Umarım bir otorite gibi konuşmuyorumdur Dünyamızı bilmeniz bize gurur veriyor Biliyorum En sevdiğim yanınızda bu İlkel özellikleriniz oh, Sonunda dünyada olduğuma inanamıyorum Tamam beyler burası askeri kordon altına alınmıştır Canavar nerede? Canavar benim generalim Niçin böyle giyindiniz? Kıyafet balosuna mı gideceksiniz yoksa? Yanlış hesaplamışım Çağın giyişçisi bu sanmıştım Gördüğünüz gibi giysimle, saçımla, başımla yaklaşık yüz yıl gerideyim. Roger, bu şakacı beyefendi de kim? E, Bay Creton, General Powers. E, dışarıdaki o garip şeyle yeni geldi. Bir başka kese kendi İnanamıyorum. Babam doğru söylüyor General. Onu uçan cisimden çıkarken gördük. Yüzbaşı, gidip o gemiye bakın. Ama dikkatli olun, hiçbir şeye dokunmayın. Kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyin. Emredersiniz General'im. Öyleyse bir başka gezegendensiniz. Evet. Üniformanız çok şık General Powers. Ama ben metal olanı yeğlerdim. Hani şu gladyatörler döneminde giyerdiniz ya, şapkasında tüy olurdu. O 500 yıl önceydi. Dünyalı olmadığınızı emin misiniz Bay Creton? Evet. Ben değilim. Bize açıklayacağınız çok şey olmalı. Sorun. Pekala. Hangi gezegen? Adını duyduğunuzu sanmıyorum. Nerede? Bilemezsiniz. Güneş sisteminde mi? Hayır Bir başka sistemde mi? Evet Bakın oyun oynamıyoruz Bana nereli olduğunuzu söylemelisiniz Yasalarımız bunu gerektiriyor Ne yazık ki bu mümkün değil Bir matematikçiye açıklayabilirdim Ama size hayır 500 yıl sonraki uygarlığınızı da bile anlayacaklarını sanmıyorum Zaten o zamana kadar siz çoktan ölmüş olursunuz Siz insanlar ölümlüsünüz öyle değil mi? Efendim? <gülüyor> Zavallı hassas kelebekler Güneşte kısa bir an sonra ölüm <gülüyor> Anlıyorsunuz ya biz ölmeyiz Düşman casusu olduğunuz ortaya çıkarsa pekala öleceksiniz Böyle hain olamazsınız General Powers Evet Yüzbaşı Bay Cretan'ın gemisinde ne buldunuz? Emin değilim General Öyleyse bu nesnenin nasıl bir şey olduğunu elinizden geldiğince tanımlayın Dört e, buçuk metre çapında eliptik bilinmeyen bir metalden yapılmış Parlıyor ve içinde hiçbir şey yok Hiçbir şey mi? Evet Evi boş, donanım, yiyecek hiçbir şey yok Bay Kreton, kumanda aletiniz nerede? Yok ki Peki bu şey nasıl hareket ediyor? Bilmiyorum Demek öyle Bana bakın bayım, başınız büyük belada Benimle işbirliği yapsanız iyi olur Niyetim bu Kumanda aleti olmayan bir gemiyle uzaydan buraya yolculuk ettiğinizi savunmanız biraz garip değil mi? Benim dünyamda bu araçlar sıradandır Çok eskiden nasıl yapıldıklarını biliyordum ama unuttum Hem boşverin general ne siz ne de ben teknisyen değiliz ki Racır, çalışma odanı kullanabilir miyim Aa, Elbette elbette general e, General umarım öyküyü önce ben dinlerim Hı? Öykü yok Sansür uyguluyoruz Özür dilerim Racır. Ev askeri denetim altında galiba başımız dertte Buyurun Bay Kreton gidelim Anlaşılan sohbetimiz uzun sürecek Bana da öyle geliyor <Gülüyor> Bence Bay Kreton... ...harika biri. Acaba gül bahçemdeki hasar ne kadar? Uzaydan geldiğine inanamıyorum. Gemisinde kumanda aygıtı yok. Hiçbir şey yok. Bilimsel alanda çok ileri gitmiş olmalılar. Roger... Evet? Geceyi burada mı geçirecek? E, e, evet Mary, galiba. Öyleyse konuk yatak odasını hazırlayayım. Bay Kreton bana çok sevimli geldi. Hele favorilerine bayıldım... ...insana güven veriyor. Ay, onunla röportaj yapamadan bu öykü... ...kapanacak biliyorum. Ee, baba, e, evin askeri denetim altında... ...olması ne demek? Yani General Powers'ın dediklerini yapmak zorundayız. Değil mi Yüzbaşı? Evet. Keşke gemiye daha yakından baksaydım. Demin bu şansım vardı. Ee, belki bizi gezdirir onunla. Uzayda yolculuk, masallardaki gibi. Söyledikleri uydurma değilse tabii. İçimde doğru söylüyor gibi bir duygu var... Ailem arayıp iyi olduğumu bildirsem Özür dilerim efendim ama telefonu kullanamazsınız Elbette kullanabilir burası benim evim Kriz bitene kadar eviniz askeri denetim altında General Powers'ın emri böyle özür dilerim Peki evimi nasıl arayacağım General Powers'a söyleyin size ancak o yardımcı olabilir Ayrıca izinsiz evden ayrılmanız da yasak Yok ya, bunu yapamazsınız Ne yazık ki böyle efendim Ne <gülüyor> heyecan verici ...karıştırmaya mı çalışıyorsunuz Bay Kreton? Hayır. İki saattir aynı şeyleri yineleyip duruyoruz. Söylediğiniz tek şey başka sistemdeki bir gezegenden olduğunuz. Bir başka boyuttaki general. Galiba bu sözcüğü kullanıyorsunuz. Yani başka boyuttan dünyaya turist olarak geldiniz. Evet. Başka ne bekliyordunuz? Benim işim bu ülkenin güvenliğini korumak. Çok ilginç. Anladığım kadarıyla casussunuz. Buraya düşman tarafından çalışmalarımızı inceleyip... ...rapor hazırlamak üzere gönderildiniz... Sonra ülkemize saldırı düzenleyecekler. Yok. Hiçbir vatandaşım ülkenizi işgal etmeyi düşünmüyor. Doğru olduğunu nereden bileyim? Bana inanarak. Ayrıca sizi uyarayım. İçindekileri söyleyebilirim. Neyin içindekileri? Aklınızın. <gülüyor> Akıl okuyucusu musunuz? Aslında okumuyorum. Duyuyorum. Peki şu anda ne düşünüyorum? Dünyalı bir deli mi yoksa bir başka dünyadan gelen casus mu olduğumu? Doğru <gülüyor> ama bunu tahmin etmiş de olabilirsiniz Şimdi neler geçiyor aklından Bir tablo çiziyorsunuz Üç gümüş yıldız Onları omuzlarınıza takıyorsunuz Şu anda takılı iki yıldız yerine Doğru Terfi mi düşünüyordum Bu yolla daha hızlı anlaşabiliriz <gülüyor> Söyleyin bakalım neden buradasınız Biz pek yolculuk etmeyiz Çünkü özel monitörlerden her şeyi görebiliriz bu yüzden yolculuk etmemize gerek kalmıyor. Ama ben meraklıyım. Kendi gözlerimle görmeyi seviyorum. Gezegeninizden ilk ziyaretçimiz siz misiniz? Hayır. Dünyada insanların henüz olmadığı dönemlerde ziyarete başlamıştık. Ayrıca yolculuklarımızda pek fark edilmeyiz. <gülüyor> Böyle geldiğim için özür dilerim. Biraz hazırlıksız oldu. <gülüyor> Galiba atılgan bir yaratılışım var. Alo Evet efendim Ben General Powers Şu anda onunla konuşuyorum Hayır efendim zor kullanıp kullanmamaya karar veremedik Konuşmuyor Evet efendim Onu burada tutuyorum Evi askeri denetim altına aldık Ev bir arkadaşımın Televizyon yorumcusu Roger Spilding'in Evet efendim Öneminin farkındayım. Peki. Hoşçakalın. Amerika Devlet Başkanı sizinle ilgili her şeyi öğrenmek istiyor. Net tatlı. Ben de onunla ilgili her şeyi bilmek isterdim. Ama keşke biraz dinlenmeme izin verseydiniz. Diliniz hala yabancı bana. Bu yüzden yoruldum. Bay Kreton. içindekileri görmek için geminizi parçalara ayıracağız. No. Yerinizde olsam denemeye kalkmazdım Güvenlik bunu gerektiriyor Benim güvenliğimde rahat bırakılmamı gerektiriyor Bizi engellemeyi mi planlıyorsunuz Bu çok kolay Neler olduğunu şu anda buraya koşan Güzbaşı anlatır size bekleyin Gemiye bir şeyler oldu Gemiye bir şeyler oldu General Powers Kapısı kapandı Kevresinde görünmez bir duvar oluştu Yanına yaklaşamıyoruz Umarım içinde kimse yoktu Bay Kreton bunu nasıl yaptınız Sonra açıklarım Şimdi sakıncası yoksa oturma odasına Ev sahiplerinin yanına gitmek istiyorum Tamam ama bir yere ayrılmayın Zaten çevre kuşatılmış durumda Hayır General Powers İşe yaramaz İşe yaramayan ne? Gemiyi bombalamaya çalışmanız Yalnızca Bayan Spilding'in gül bahçesini mahvedersiniz Görüşürüz Bu kadarı da fazla İnsan meraklı olabilir Doğal ama gemimi alt üst etmelerine izin veremem ki. Gençler, sizinle oturabilir miyim? <gülüyor> Elbette Bay Kreton. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kalacak mısınız? Bilmem ki Ellen. Bir iki projem var. Oh, hala burada olduğuma inanamıyorum. İnanın dünyadasınız. Yıllar önce gelmeliydim. Ama düne kadar olmadı işte. Dün mü? Buraya gelmek bir tek gününüz mü aldı? Benim günlerimden birini sizin değil. Benim zamanımla sizinki arasında yaklaşık iki bin yıl var. Ya, peki iki bin yıl sonra dünyalar nasıl? Ne yapıyorlar? Bu heyecanlı, ilkel yaşamınızı sürdürüyorsunuz yine. Çocuklar, şu anda ne keyifli bir yaşam sürdüğünüzün farkında bile değilsiniz. Umarım dünyada olduğunuz sürece bizimle kalırsınız. <gülüyor> Çok tatlısın Elon. Belki kalırım. Ama ayağınızın altında sürekli bir ziyaretçi olması sizi yormaz mı? Aa, elbette hayır. Babam da mutlu olur. Sanırım sizinle televizyon adına röportaj yapmak istiyor. E, uzayda yaşamak nasıl bir şey Bay Kreton? Sıkıcı. Aa, inanma. Bana burası daha ilginç geliyor. Hele beyninizden geçenler. Yoksa, yoksa akıldan geçenleri okuyabiliyor musunuz? Evet. E, peki şu anda ne düşünüyorum? Aslında bu beni rahatsız ediyor. Beyinleriniz bizimki gibi değil. Biz düşüncelerimizi kontrol ederiz. Ama siz olağanüstü şeyler düşünüyorsunuz. Düşündüğümüz her şeyi anlatabilir misiniz? Her şeyi. Dünyada olma nedenlerimden biri de bu. İlkel düşüncelerinizle, duygularınızın harika toyluğuyla sarhoş olup kendimden geçmek. Beni nasıl heyecanlandırdığınızı bilemezsiniz. Kendimi hiç bu kadar küçücük hissetmemiştim. General, bu askeri denetimi kaldırın artık. Kendi evimde rahat hareket edemiyorum. Ne yazık ki başkentten bu problemin çözüldüğüne ilişkin bir haber gelmedikçe emirlerime uymak zorundasınız. Telefonla konuşmak yok. Dışarıyla bağlantı yok. Of, dayanılacak gibi değil. Vice Billing, isterseniz gideyim. Bu her şeyi çözümler diye mi General Powers? Emir gelene kadar hiçbir yere ayrılamazsınız Vice Breton. Beni engelleyebileceğinizden kuşkuluyum. Kararım Vice Billing'e bağlı. Ne diyorsunuz Bay Spilding? Gideyim mi? Evet, iyi olur. Hacır, lütfen. Şey, yani yani kalın Bay Kreton. Bizden iyi izlenimlerle ayrılmanızı istiyoruz. Aslında benimle röportaj yapan ilk gazeteci olmak istiyorsunuz. Bunu anlıyorum. Pekala, bir süre kalırım. Teşekkürler. Rica ederim. Genel, konuğumuza birkaç soru sorabilir miyim? Elbette. Umarım yanıt almada benden başarılı olursun. Eee... Aklımızdan geçenleri okuduğunuza göre... ...korkularımızın neler olduğunu da biliyorsunuzdur. Evet. Ee, bir düşman saldırısı planladığınızdan korkuyoruz. General Powers'a da söyledim. Halkım düşmanınız değil. Benim dışımda hiç kimse gezegeninizin... ...bugünkü durumuyla ilgilenmiyor bile. Yani geleceğimizle mi ilgileniyor? Ee, bu konuda konuşmam yasak. Aslında arkadaşlarım ilkel toplumlarla... ...ilgilendiğim için beni garipsiyorlar... Ama bu bana keyif veriyor. Siz dünyalılar benim hobimsiniz. Sizi sevdiğim için buradayım. Öyleyse yalnızca göz atmak üzere geldiniz. Ne güzel adlandırdınız. Evet, göz atmaya geldim. Benim görüşüm şu. Bir başka gezegenden buraya... ...dünyamızı işgal etmek üzere... ...incelemeler yapmaya gönderildiniz. Bu sizin görüşünüz. Tüm yabancılar düşmandır. Son derece ilkel bir mantık. Bu doğru değil general. Bize sorun çıkarmak için geldiğinizi yatsıyor musunuz? Evet. Peki bizimle ilişki kurmak mı istiyorlar ticari falan? Sizinle zaten ilişkimiz var. Ticarete gelince biz ticaret yapmıyoruz. Bu sizin sosyal düzeyinizdekiler için geçerli. Yo, yo sizi eleştirdiğimi sanmayın. Yaptıklarınızı onayladığımı söylemiştim. Öldüyse dünyaya yerleşmek gibi bir çabanız yok. Elbette. İnsanlarınızın bizimle ilgilenmediğini söylemiştiniz. Doğru benim dışımda. Anlıyorsunuz ya Buraya görevli geldim Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? Yok dünyaya Yeryüzünü ele geçirdiğimde çok daha mutlu olacağınıza eminim Ayrıca benim için epey eğlenceli olacak Gülünç bir adam nasıl tek başına dünyayı ele geçirebilir? Bekleyin ve görün Sizi tutuklatacağım Yüzbaşı... Boşuna uğraşmayın bana dokunamazsınız Şimdi Eğer sakıncası yoksa Odama gidip biraz uzanacağım Neredeyse geldim geleli tam beş saattir konuşuyorum Size yolu göstereyim Bay Kreton. Gerek yok Bay Spilding Düşüncelerinizden yolu biliyorum Kafam kulak zarı gibi titreşiyor Tüm düşüncelerinizi kafamdan atmak istiyorum Yok Bay Spilding Bu bir düş değil Sabahleyin uyandığınızda yine burada olacağım Şimdi iyi geceler sevgili dostum İyi geceler Girin Günaydın Bakreton Nasılsınız iyi uyudunuz mu Evet Ellen Dünyadaki ilk gecemde deliksiz bir uyku çektim Kahvaltınızı getirdim Ne düşüncelisin Getirdiklerin harika görünüyor Ama yiyemem ki Midem sizinki gibi değil Beslenmem için günde bir hap yetiyor Biliyorsunuz değil mi Gelişiniz herkese alt üst etti Evet Gerçekten dünyayı ele geçirebilir misiniz? Elbette. Ee, peki ele geçirince ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu da benim sırrım. <gülüyor> Aslında çok tatlı bir başkan olursunuz. <gülüyor> Teşekkürler Ellen. Sen de çok tatlısın. Evlen onunla. John'la mı? Evet. Birbirinizi sevdiğinizi zihinlerinizden okuyorum. Babam karşı çıkmazsa bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Her şeyi istediğin gibi ayarlarım. Nasıl? Babana ikna edebilirim <gülüyor> Bu harika bir düşünce Ama yo yo onu rahat bırakmak en iyisi Nasıl istersen Dünyada olmak bana öyle keyif veriyor ki Sabah uyandığımda gerçekten burada olduğuma inanmak için kendimi çimdikledim <gülüyor> <gülüyor> Biz de yaptık bunu Varlığınız tek düze yaşamımıza heyecan kattı Zaten dün akşam uyuduk sayılmaz Ziyaretçiler, telefon konuşmaları, evi saran bir tabur asker sizi ne yapacakları konusunda kimsenin en küçük fikri yok Yakında her şey açıklığa kavuşur Dünyayı nasıl ele geçireceksiniz? Emin değilim Galiba önce herkesin gözünü korkutacak gösteriler yapmam gerekiyor Nasıl yani? Yakında anlarsın küçüğüm Çok yakında General Powers gemiye ulaşamıyoruz Ona hiçbir şey işlemiyor Geminin güç alanını bombalamak için Genelkurmay Başkanı'dan izin alsak nasıl olur? Yok hayır vazgeçsek daha iyi Yüzbaşı Ama askerler ileri geri konuşmaya başladı Sustur onları <gülüyor> Özür dilerim Yüzbaşı Sinirlerim öyle bozuk ki Haklısınız Bay Creton dünyaya geleli 15 saat oldu ama hala en küçük bir şey öğrenemedik. Ne yazık ki yakında tüm denetim dünya konsülünün eline geçecek. Neden? Konu bizi aşıyor. Bay Creton'un dünyayı ele geçireceğine inanmıyorsunuz ya? Elbette. Kimse yapamaz bunu. Rajer Hala Bay Kreton'dan gemisini bahçeden almasını rica etmedin, değil mi? Onunla konuşacak daha önemli şeyler var hayatım. Söylenme hoşuma gitmiyor ama o bahçeyi oluşturmak için nasıl çabaladığımı biliyorsun. Günaydın. <gülüyor> Günaydın can. Konumuzdan ne haber? Elin az önce kahvaltısını götürdü. <gülüyor> Umarım evinizde kalmakla sizi rahatsız etmiyorum. Yok canım, ne demek. Can, bu ne biçim konuşma? Tersine evimizde olmandan hoşnutuz. Ama ailen merak etmiştir seni Bir askeri ikna ettim Evime telefon edip hafta sonunu burada geçireceğimi söyledi Yakında bir şey yapılmazsa yaşamının sonuna değin onları göremeyebilirsin ee, Sizce bu ne kadar zaman alır Bayan Spilding? Kim bilir? Herkese günaydın <gülüyor> ah, günaydın, günaydın Bay, bay, Kreton. bay Kreton. Günaydın Elim Sizleri yine görmek ne güzel oh, Aklınızdan neler geçiyor böyle soluğum kesildi Evet Bayan Spilding Yakında gemimi gül bahçenizden alacağım çok iyisiniz. Baş Building. Eğer röportaj yapılacaksa bunu yapan ilk gazeteci siz olacaksınız. Söz veriyorum. Ah, çok teşekkürler. Bırakın artık özel şeyler düşünmeyi. Günaydın Bay Creton. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Elbette General Powers. Buyurun çalışma odasına geçelim. Aklımı yitireceğim galiba. Lütfen oturun Bay Creton. Evet. Konu neydi General? Amerikan hükümeti bu problemin ülkemizin boyutlarını aştığına karar verdi. Bu yüzden olayı Dünya Konsülü Genel Sekreteri Paul Lawrence'a devrettik. Çok ilginç. Bunu akıl etmeliydim. Bay Lawrence şimdiki yolda. Buraya geliyorum. Şuna eklemeliyim. Beni çok gülünç duruma düşürdünüz Bay Creton. Özür dilerim. Yo e, General Powers. Beni öldüremezsiniz. Yine aklımdan geçenleri okuyorsunuz. Biliyorsunuz elimde değil. Bugün çok kötü şeyler düşünüyorsunuz. Kapkara düşünceler. Sizi bir tehdit olarak görüyorum. Biliyorum. Bu yüzden de çok kaba buluyorum sizi. Öyleyse geldiğiniz yere dönün ve bizi rahat bırakın. Ne yazık ki şu anda bunu yapamam. Umarım Bay Lawrence'la daha iyi anlaşırsınız. Umarım. Hoş geldiniz Bay Lawrence. Hı hı. Bay Kreton. Emrinizdeyim Bay Lawrence. Dünya konsülü adına size gezegenimize hoş geldiniz demeye geldim. Teşekkür ederim. General Powers, bizi yalnız bırakır mısınız? Peki efendim. Bay Creton, diplomasi kurallarını bozarak hemen konuya girebilir miyim? Rica ederim, buyurun. Neden buradasınız? Merak, zevk. Ah, öyleyse dünyamızda gezginsiniz. Çok iyi adlandırdınız. Olağanüstü güçleriniz olduğunu öğrendik. Sizin standartlarınıza göre evet, olağanüstü diyebilirsiniz. Dünyayı ele geçirme gibi bir eğiliminiz olduğunu da söylediler. Doğru. Oo! Ne derin zihniniz var. İçinden geçenleri okumakta zorlanıyorum. <gülüyor> Deneyimli olduğum içindir. Bir şey sorabilir miyim? Dünyamızı fethetmeye kalkmanız gezgin sıfatınızı oldukça ilginç bir noktaya getirmiyor mu? Ben fethediciyim demedim ki. Başka nasıl ele geçireceksiniz? İnsanlar güç kullanmazsanız yaşamlarını yönlendirmenize izin vermezler. Ama rica edersem kabul edeceklerdir. Ya bunu başarabileceğinize inanıyorsunuz demek. Elbette. Bir iki gösteriden sonra istediğimi yaparlar. <gülüyor> Pencereden dışarı bakar mısınız ekselansları? Ha, ha, ha, tüfeklerin havada ne işi var? <gülüyor> Nasıl başardınız bunu? Güzel değil mi? Dün gece yatağımda uzanırken... ...oldukça ilginç bir şey keşfettim. Rastlantı bu ya... ...dünyadaki tüm askerlerin tüfekleri... ...aynı anda havaya yükseliyor. <gülüyor> Neyse. Bu kadar gösteri yeter. Artık geri alsınlar. Baylons dışarıda... Tamam tamam General Powers gördüm. Bay Creton'un onun ilginç bir gösterisiydi. Görüyorsunuz efendim... ...raporumda abartmamışım. Doğru abartmamışsınız. Okuduğunuzda inanmamıştınız değil mi? Hı hı. Artık inanıyorum Bay Kreton her şeyi uçurabilir Evet Ah, Aslında silahlar hep havada asılı kalsa ne güzel olurdu Siz öbürlerinden akıllısınız Bay Lawrence İyi olduğumu anlamaya başlıyorsunuz Evet iyisiniz General Powers Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz Dünyada tek bir hükümet olabilir Bürokrasi Uluslararası entrikalar ortadan kalkar Bay Kreton süper bilgisiyle bize yardım etse Dünya inanılmaz derecede zenginleşirdi Ederim size başkalarının zihnini okumayı öğretirim Ülkeler olmayınca savaşlar da olmaz Ne? Bir sürü ülke olması benim hoşuma gidiyor Ayrıca gelişiminizin bu evresinde çok sayıda ülke ve yüzlerce savaş olması gerekiyor Bunları değiştirmemize yardımcı olabilirsiniz Değiştirmek? Sevgili bayım ben sizin dostunuzum e, Ne demek istiyorsunuz? Siz insanlar şiddetten zevk alırsınız Beni en çok çeken yanınız da bu. Ama bizler yaşamımızı şiddeti kontrol altına almaya adıyoruz. Şiddet yaratmaya değil mi? Hadi Bay Lawrence, beni budala yerine koymayın. Unutmayın aklınızdan geçenleri okuyorum. Sevgili dostum, ne olduğunuzu bilmiyor musunuz? Neyiz? Vahşisiniz. Yüzlerce yıl ötesinden gezegeninizin karanlık çağlarına geri döndüm. Aranızda olmanın heyecanını yaşamak, vahşiliğinizi yakından görmek istiyordum. Yüreklerinizde canelik var. Asıl sevdiğim bu. Caniliğiniz başımı döndürüyor. Sözleriniz pek övgü dolu değil. Kaba davranmak istemezdim ama... ...neden burada olduğumu sordunuz... ...ben de anlattım. Öyleyse... ...bizim gibi vahşilerin gelişimine yardım etmezsiniz. İsteseydim bile yapamazdım. En azından... ...iki bin yıl daha uygarlaşamayacaksınız. Bir milyon yılda halkımın düzeyine ulaşamazsınız. Öyleyse buraya... ...yalnızca gözlem yapmaya geldiniz. Yok... Daha fazlası Bay Lawrence. Bazı şeylerinizi düzene sokacağım ama kaygılanmayın. Her şeyinizi alt üst etmeyeceğim. Yönteminiz ne olacak? Halkınızın beni tanımasını istemiyorum. Sizler eskisi gibi çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. Ben sizin aracılığınızla olayları perde arkasından yöneteceğim. E, Dünya konsülü yönetmez ki. Yalnızca önerilerde bulunur. Tamam. Ben size öneririm. Siz de hükümetlere. Böylece hoş zaman geçiririz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İstediğinizi yapacak güçlü olduğunuz ortada. Bunu anladığınıza sevindim. Zavallı General Powers. Hala beni hidrojen bombasıyla yok edip edemeyeceğini düşünüyor. Edemezsiniz General. Çok kötü. Bay Lawrence, ilk projem için altyapıyı oluşturana kadar bu evde kalacağım. Altyapı dediğiniz ne? Savaş. Her zamanki savaşlarınızdan birinin çıkmasını istiyorum. Şöyle gürültülü patırtılı, her yandan silah sesleri duyulan bir dünya görmeliyim önce. Savaş mı? <gülüyor> Şaka ediyorsunuz. Hem de şimdi, elimizden geldiğince savaşsız bir dünya kurmaya çalıştığımız bir anda... Hadi Bay Lawrence, içten içe savaş istiyorsunuz. Ne de olsa bu ırkınızın en önemli özelliklerinden biri. Sizi bu küçük eğlencenizden etmek istemem. Çıldırmış olmalısınız. Çılgın değil, yalnızca düşünceli. Elbette ben kendi adıma savaşmanızdan büyük zevk alacağım. Ama bunu en çok sizin için yapıyorum. Sizce bir sakıncası yoksa savaşa yol açacak birkaç rastlantı düzenlemek istiyorum. Bunu reddediyorum. Öyleyse bir başkasını dünya konsülü başkanı olarak seçtiririm. Savaş başlatacak birini. Herhalde konseyinizde düşüncemden hoşlanacaklar vardır. Bize nasıl böyle korkunç bir şey yapabilirsiniz? Vahşi olmak istemediğimizi anlamıyor musunuz? Ama seçeneğiniz yok. <gülüyor> Öteki insanlar kadar savaş istediğinize eminim. Hem bu ırkınızın en büyük savaşı olacak. Ne eğlenceli. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Evet General Powers, planları inceliyordum da şu nükleer silahlar konusundaki çalışmalar ne durumda? Son aşamada Bay Creton. soracağınız başka şey var mı? Dostum, neden benden hoşlanmıyorsun? Yalnızca askeri yaverinizim efendim. Sorunuzu yanıtlamak istemiyorum. Bu görev alanım dışında. En azından terfi ettin. Hem de bir iki hafta gibi kısa bir sürede. Bu da mutlu etmiyor mu seni? Bu koşullar altında hayır efendim. ...bugüne değin savaş planlarımla ilgili neler düşündüğünü söylemedin. Yüreklendirici tek bir sözünü duymadım. Tek bir övgü ya da tek bir olumsuz düşünce. Zihnimi okuduğunuza göre nasılsa biliyorsunuz. Doğru. İçindeki profesyonel kıskançlık tohumlarını hissediyorum. Dünyalı olmayan birinin savaş oyununu senden iyi oynaması hoşuna gitmiyor. Şu anda yalnızca yaveriniz rolünü oynuyorum. Ne acı. Galiba seni özellikle yaverim olarak seçtiğimi sanıyorsun... Oysa öteki generaller yerinde olmak için neler vermez. Şansıma ne iş yaptığımı pek bilmiyorlar. Evet ama yanımda böyle konuşmam pek akılcı değil. Ne fark eder? Nasılsa siz dünyamızı mahvetmeye eğilimlisiniz. Yok dünyaya değil. Yalnızca birkaç düzine kenti. Bunlar pek güzel kentler de değil. Savaş bittiğinde yenilerini inşa edersiniz. Kim bilir ne eğlenceli olur. Kaç milyon insanı öldürmeyi planlıyorsunuz? Yalnızca birkaç milyon. İnsanoğlu böyle şeylere bayılır. Beni tersine inandıramazsınız. O, Bay Lord'un bunu savunuyor. Ama o uygunsuz, çağ dışı biri. Neyse, yeni dünya konsülü başkanı daha mantıklı. Düşünceleri felce uğramış sözü daha doğru efendim. Konsüldekilerin beni sevmediklerini düşünmüyorsun ya. Sizden nefret ettiklerini biliyorum. Ama sevgiyle nefret, ilkel beyinlerinizde öyle iç içe geçmiş ki. Birinin titreşimiyle öbürü öyle benziyor ki. İkisini birbirinden ayıramıyorum. Anlıyorsun ya. Benim dünyamda sevgi de nefret de yoktur. Yalnızca hobilerimiz vardır. Ama şimdi çalışma zamanı. Bu gece büyük gece. İlk saldırı başlıyor. John kendimi hiç bu denli güçsüz hissetmemiştim. Kreton dünyayı havaya uçurmayı planlarken hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Gazetelere gitmeliydik. Basını da kontrolü altında tutuyor Helen. Dünya konsülü eski başkanı Lawrence'ın açıklamalarını kimse basmamış. John ne düşünüyorsun? Kurmak istediğimiz çiftliği. Gelecekle ilgili planlarımızın mahvolacağını. Onu engellemek için hiçbir şey yapamaz mıyız? Galiba öyle. ...şu anda babanın çalışma odasında son çalışmalarını yapıyor. Onu öldürebilirim. <gülüyor> çok iyi Ellen, çok iyi. İlk kez bu denli şiddet dolu titreşimler yayıyorsun. John'a dediklerimi duydunuz mu Bay Credon? Hayır, ama beynin adeta düşüncelerinde yıkanmış. Ya. Ellen, baban çok tatlı bir adam. Beni de seviyor. Sabahleyin bana halkla ilişkiler müdürüm olmayı önerdi. Hemen kabul ettim Biraz temiz hava alsam iyi olur Sen neden babana benzemiyorsun? O oyunun ruhunu kavradı Hem senden daha sportmen Sportmen Hepsi bu mu? Size göre her şey kolay Oynayabileceğiniz hayvanlar olduğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz Biz insanız ve yok edilmek istemiyoruz Sizi ben yok etmiyorum ki Kendi isteğinizle birbirinizi yok edeceksiniz Bugüne kadar yaptığınız gibi ben yalnızca başkalarının işine burnunu sokan biriyim. Hayır, vampirsiniz. Vampir mi? Yani kan içici miyim? O. Hayır, duyguları içiyorsunuz. Bizim duygularımızı. Kendi zevkleriniz için bizi kurban ediyorsunuz. Ne dokunaklı. Şu ana kadar ne kötülüğüm oldu ki. Savaştan sizden çok hoşlandığım doğru. Ama bu sizin yok ediciliğiniz benim değil. Bunu engelleyebilirdiniz. Siz de öyle. Ben mi? Irkınız. ...hep birlikte durdurabilirdiniz. Ama yapmazsınız. Çünkü doğanıza aykırı. İnsanoğlunun doğal gelişimini nasıl engellerim. Yaptığım pratik yollarla bu gelişiminizi hızlandırmak. Biz sandığınız kadar ilkel değiliz. Bak sevgili kızım. Annen babanı sevmiyor. Ama bir şey yapmak için kendisini öyle yorgun hissediyor ki... ...örgü örüyor, çiçeklerle uğraşıyor. Böylece babanı düşünmemeye çalışıyor. Öte yandan baban... Hepinizden bunalıyor. Senden, annenden, John'dan. Şaşırma. O da sizi, sizin onu sevdiğinizden çok sevmiyor. Böyle konuşmayın. Yalnızca gerçeği söylüyorum. Baban önemli biriyle evlenmeni istiyor. John'la evlenmene karşı... Yeter, yeter, sus. Sen bir şeytansın. Görüyorsun ya. Sözlerimden hoşlanmadığın için bağırıp çağırmaya başladın. Hatta bana fırlatmak için vazoyu kaptın. Bu sözlerimin doğruluğunu kanıtlıyor. Zavallı vahşiler. Sizi değiştiremem. <gülüyor> Yakında bu tür kişisel problemlerinizden uzaklaşacaksınız. Bu gece büyük gece. İyi bir kız olursan bombalamayı izlemene izin veririm. General Powers beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bu gücümüzün üstünde yüzbaşı. Her şey yolunda mı? Evet efendim. Uçaklar saat 22'de hedeflerine gönderildi. İyi, iyi, iyi. Saldırının ilk adımını izlemek üzere gece yarısı dışarı çıkacağım. Saat 24'te haber verin bana. Peki efendim. Oturma odasındayım. Görüşürüz. O. Spielding ailesi hep burada. <Gülüyor> Buyurun Bay Kreton. Büyülü an yaklaşıyor Bay Spielding. Umarım hepiniz benim gibi heyecandan titriyorsunuzdur. Ee, kimin kime saldıracağını hala söylemeyecek misiniz? Birazdan öğrenirsiniz. Biz de öldürülecek miyiz? Elbette hayır. Tam anlamıyla güvendesiniz. En azından savaşın ilk evresinde. Teşekkürler. Ne iyi. Ee, buradan bir şey görebilecek miyiz? Hayır. Ama çalışma odasındaki monitörden izlenebilecek. General Powers şu anda o işle ilgileniyor. Alan Bir şey yaklaşıyor. Pencereden havaya bak. Bu da nesi? Bir başkası yere inecek. Yanılıyorsunuz. Hiçbir vatandaşım buraya gelmeyi düşünde bile görmez. Bahçe iniyor. Zavallı güllerim. Yoksa gelen arkadaşınız mı Bay Kreton? Yok hayır. Arkadaşım değil. Gemisinden çıktı. Eve yöneldi. Artık iki kişi oldular. Bunları kimse durduramaz. Kreton. Yalnız konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Peki. Bulduk belamızı. Ben yanlarına gidiyorum. Bu büyük cesaret ister. Onlarla konuşacağım anne. Ben de geliyorum. Hayır can yalnız başıma. Ne diyeceğimi biliyorum. Beni dinlemenizi istiyorum. Konuşman gereksiz. Ne diyeceğini biliyorum. Bunu yapmaya hakkınız yok. Siz kesinlikle... Size katılıyorum. Kreton'un dünyanızda hiçbir hakkı yok. Geçmişteki olaylara burnunu sokmasının yasak olduğunu biliyor. Geçmişteki mi? Evet. Evet. Siz geçmişte karanlık çağlardasınız. Biz yarınlarınızdan geldik. Aslında yaşamın öbür gezegenlerdeki uzantılarıyız. Sizi bir zamandan ötekine ziyaret ederiz, ama hiçbir şeye karışmayız. Çünkü bunu yapsaydık kendimizi de değiştirirdik. Neyse ki tam zamanında geldim. Yani yani savaş olmayacak mı? Olmayacak. Bugünler anlarınızdan da silinecek. Dünyadan ayrıldığımız anda Kreton'la beni unutacaksınız. Zaman onun geldiği ana dönecek. Neden bizi incitmek istediniz Bay Kreton? Yanılıyorsun. İstediğim yalnızca biraz eğlenmekti. Elbette bu kurallarımıza terse ama... E, Kreton gibiler pek yoktur aramızda. Akli ve ahlaki açıdan biraz geri kalmıştır. Bu yüzden çocuktur ve çağınızı oynayabileceği oyuncak sanmıştır. Gerçekten öyle. Bir çocuk... Yattığı hastaneden kaçarak geldi çağınıza Her şey ters gitti Her şey 1860'ları ziyaret etmek istemiştim Ama sonra araca bir şey oldu Buraya indim Sizi o dönemdekiler kadar ilginç bulmamıştım Anca Yeter Kreton gitmeliyiz Ellen Beni biraz olsun sevmedin mi? Sevdim planlarını uygulamaya koymadan önce Ay, Kretondan doğru dürüst öğrenemedim Gelecek nasıl bir şey? Dünyadan farklı çok huzurlu. İnanma Alan sıkıcı çok sıkıcı. Savaş yok heyecan yok. Kreton bu konuları tartışmak yasak. Ne fark eder? Nasılsa her şeyi unutmayacak mı? Geleceği görmeyi öyle istiyorum ki. Bu kurallarımıza aykırı. Kurallar kurallar ne kadar sıkıcısınız. Alan. Anlatsak da anlamazsın nasılsa. Çünkü bizim olduğumuz dönemde sen yoksun. Oh. Alan. Canım. Beni iyi biriymişim gibi düşün En azından unutana kadar Peki Hadi gel Kreton Zaman geri dönmeye başladı Ama bana geleceği anlatmadınız henüz Zaman geçiyor Üzülme kızım Parlak bir güne geri döneceğim Ama 1860'daki parlak bir güne Sivil savaşların olduğu heyecanlı bir güne Kreton Belki de Güneylilerin savaşı kazandıkları dönem daha heyecan vericidir O zamana mı dönsem acaba Yürü Kreton John sağlıklı bir genç Evleneceğin insanı seçerken bu da önemli Ama benim tek dileğim Kızımın çalışkan, verimli Dünyada var olduğunu kanıtlayacak işler yapan biriyle evlenmesi Yaşama boyunca çiftlikte oturup Fıstık yetiştirmeyi planlayan biriyle değil Fıstık değil baba İngiliz cevizi Sözlerimi düzeltmeyi keser misin lütfen Ama babacım doğrusu bu Herkese merhaba İyi akşamlar John Nerede kaldın sevgilim Babamın programını kaçırdın meteorlardan söz etti. Ha, meteor dedin de şu anda gökyüzünde uzay gemisine benzer bir şey var. Gelin pencereden bakın. Onu çıplak gözle bile görebilirsiniz. Ay, hani nerede? <gülüyor> Bak yalan hızla uzaklaşıyor. Aa, iki tane olmuşlar. Ne ilginç. Uzay gemisi mi? Saçma. O yalnızca meteor. Ayrıca yorumumda da söylediğim gibi uzayda ilk yolculuğu biz dünyalılar yapacağız. Gördün mü yalan? Sanki arkadakinin ışığı iki kez yanıp söndü Evet John Sanki bize göz kırptı Gore Vidal'in yazdığı ve güneş çakmağın çevirerek radyoya uyguladığı Ziyaretçi adlı oyunumuzu dinlediniz Yöneten...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 Yüzbaşı Doğan Yağcı, Lorenz Mahmut Gökgöz, ziyaretçi Macit Sonkandı. Radyo Tiyatrosu sona erdi.